sadatu'l kuran ve Muhammed'e ve ve 4. asıl akide-tu ehli's sünneti ve'l cemaa. Ehli's sünnet ve'l cemaat'ın akidesi fi's sahabati ve âli'l beyt ve'l hilafati. Sahabe, âli'l beyt peygamberimizin ehli ailesi ve'l hilafata hakkında sünnetin Şimdi bu konuya girmeden önce isterseniz şöyle bir şey yapalım. Şöyle ben bir bakayım bir Şimdi bu arada anlatacağımız bütün meselelerde e, meselenin dayandığı bir nokta var. Bu fitne, fitne dönemi dediğimiz dönem. İstersen o dönemden biraz bahsedelim. Yani o dönemi bir anlayalım ki yani Ehl i sünnet neye, hangi karşılıklığı kastediyor, neyi kastediyor maksat onu bilmiş olalım diye. Şimdi e, Resulü vefat ettikten sonra biliyorsunuz sahabelerin arasındaki veya İslam'daki ilk ihtilaf yalancı peygamberlerle beraber başladı. Yani İslam toplumundaki ilk ihtilaf meselesi yalancı peygamberlerin hukum meselesiyle gündeme geldi. Bu dini olarak İslam'daki ilk ihtilaf. Sahabe arasındaki ilk ihtilaf ise imamet meselesiyle gündeme geldi. Yani sahabe ilk defa peygamberimizden sonra imamet meselesine ihtilaf etti. Halife kim olacak meselesi? Ta Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde de bu problemi yaşadılar. Ondan sonra da bu problemi yaşandı. Niye? Sahabe dahi olsa söz konusu yöneticilik olduğunda her insanın tabiatında, yeryüzünde üstünlük olduğu için yöneticilik de insanın tabiatındaki bu kötü hasreti yerine getirmeye sevk eden araçlardan bir tanesi olduğu için her insanın yöneticiliğe karşı zaafı vardır. Anlaşılıyor değil mi? Sahabe de bizim gibi bilen insan olduklarının ve onların da bir takım dünyevi hazları olduğundan dolayı sahabe de maalesef hem Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde hem daha sonrasında bu ihtilafın içerisine düştüler. Şimdi Ebu Bekir radıyallahu anh döneminde ilk fitne şeylerdi. Yalancı peygamberler ve zekatı vermeyenlerdi. Sahabe bu imtihanı çok güzel atlattı. Yani belki İslam tarihinde bu kadar büyük bir fitnenin yani insanlık tarihinde bu kadar büyük bir fitnede Azınlığın üste çıktığı hiç görülmemiş. Fakat Allah, Ebubekir radıyallahu anh'ın o azameti İslam toplumuna olan bağlılığıyla Allah Azze ve Celle bu filneyi Müslümanların başından savdı. Düşünün, Mekke, Medine'ye gelip Ebubekir radıyallahu anh'la görüşme yapmak için, anlaşma yapmak için gelen müftetler anlaşma yapmadan geri dönüyorlardı ve kavimlerine ne diyorlardı ki öyle az kalmışlar ki bunlara saldırırsak bunları tamamen ederiz Yani o kadar çok insan irtirat etti, o kadar az insan İslam üzere kaldı ki yani Mekke, Medine ve Bahri'nin taraflarında bu Abdülkaysoğulları, Peygamberimiz döneminde gelen o topluluk haricinde herkes irtirat etti. Düşün, yani bu kadar fazla insan irtirat etti. Adam İslam devletiyle anlaşma yapmaya geliyor, Müslümanların azlığını ve zayıflığını görüp bu onu İslam Devleti'ne karşı kışkırtıyor. Geri gidip milleti azdırıyor. Hadi bunlarla anlaşmayalım, bunlara saldıralım. Düşünün böyle bir dönemde sahabe kendi arasında kafaları çok net değil. Yani hani savaşmalı mıyız? Savaşmamalı mıyız? Suç mu yapmalı mıyız? Hani çünkü çok azınlık bunlar. Karşıdakilerin hepsi çoğunluk. Bir de içeriden birilerinin irtidat etmesiyle asli kafirin savaşı birbirinden çok farklı. Bu psikolojileri Allah bulak ediyor. Yani senin içinden, senin kardeşin irtidat edip sana karşı ayaklandığında sen aslında bir sıfır geriden başlıyorsun çünkü psikolojik olarak da çöküyorsun. Ama buna rağmen Allah Azze ve Celle Müslümanları bu fitneden selametle çıkardı. Ve bütün kafirler, bütün mürtedler burunları sürte sürte, sürte İslam devletine bağlılıklarını tekrardan ilan ettiler. Ama burada dikkat edin, çok dikkat edin. Bu fitneden çıkmalarındaki en büyük neden neydi? Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın o kesin tavrı ve tutumuydu. Yani öyle bir dik durdu ki o fitnede. Yani ne olursa olsun ben tek başıma da kalsam bunlarla savaşacağım dedi. Hani sahabenin kalplerinde şunu nakşetti. Anlaşma, bunlarla masaya oturma, bunlarla pazarlık yapma böyle bir şey yoktur. Madem biz hakız, madem bunlar haindir, irtidat etmiştir. Öyleyse biz bunlardan hakkımızı alacağız diye. Sahabe de onun bu kararlılığıyla o kararlılığı kendi nefislerinde hissettiler. Ve kafirlerinin üzerine gönderdi. Geldi Hazreti Ömer radiyallahu dönemi. Ömer hadi döneminde bu difnerele uğraşmadılar. Niye? Çünkü zaten aniden tabe babasının oğlu olan Ömer'in döneminde sesini çıkarsın. Yani bütün sahabeler, Peygamberimizin döneminde de ondan çok korktukları için veya bütün Kabileler toplumları ondan korktuğu için herkes sukut etmiş. Şimdi düşünün, bir önceki derste örnek verdik. Adam bir cahillik yapmış, bir bir ayeti sormuş ve naziyatı demek demiş. Ben senin o kafanı öyle bir koparırım ki demiş kafanda hiçbir şüphe kalmasın. Şimdi böyle bir tepki gösteren bir halifenin karşısında kim konuşmaya cesaret ederek Ve Allah onun izzetiyle Müslümanlara her toprakta aziz kılmış ve İslam toprakları gerçekten çok ciddi anlamda genişlemiş. Hazreti Ömer tabi Ömer radıyallahu anh'ın vefat etmesi çok önemli bir mesele. Nasıl önemli bir mesele? Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam sahabeyi uyarmış. Yani fitne kapısı bir defa kırıldı mı kıyamete kadar kapanmayacak demiş. Yani Ömer radıyallahu anh bunu Huzeyfe'ye sorduğunda onun onun ölümü olduğunu söylüyor Huzeyfe. Ömer vefat ettiğinde Ömer tabirice ise İslam toplumunun fitnelere karşı İslam toplumunun koruyan son kalfa. Ömer'in vefatıyla beraber fitnenin kapısı açılmış ve kıyamete kadar kapanmamış. Zaten fitne olduğunu nereden anlıyoruz? O kadar İslam devletinin güçlü olduğu bir yerde... İnsanların emniyet ve rahat içinde olduğu bir dönemde Ömer Aleyhisselam suikastla katledilmiş şey dedilmiş yani normal bir ölümle ölmedi. Hani İslam toplumunun tebasından olan biri suikastla Ömer Aleyhisselam'ın katledi şey dedi. Biz buradan ne anlıyoruz? Demek her ne kadar zahiren İslam toplumun çok refah ve emniyet içerisinde yaşasa da alttan alta bir kaynama var ama yani İslam toplumunda yaşayıp bu nimetlerden istifade eden, fakat bununla beraber rahatsızlığı olan, yani İslam'ı ve Müslümanları sevmeyen, zarar vermek isteyen insanlar var ve gerçekten de iyi düşünmüşler. Yani Ömer radiyallahu e anh'a katletmişler. Yani Müslümanların son kalesini katletmişler. Belki de şu anda nasıl Yahudiler, şu anda nasıl Hristiyanlar peygamber ailesinden üve hadislerini değerlendirip ona göre Müslümanlara karşı taktik geliştiriyorlarsa ahir zamandır diye belki de o meclisler de bunu duydular. Ömer'in vefatının fitnenin kapısının kırılması olduğuna inandılar ve bundan dolayı da şey Allahu yani Osman Radıyallahu Anhu başa geldi. Yani Müslümanların seçimiyle Osman Radıyallahu başa geldi. Osman Radıyallahu başa geldiğinde e, bazı sorunlar var. Yani bu sorunları bilmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi İslam devletinin toprakları ciddi anlamda genişledi ve bu genişleyen topraklarda İslam'ı kabul etmediği halde kerhen İslam dinine giden insanlar var. Ama burada ekstra bir ayrıntı var ve bu topluluklarda genelde imparatorluk geçmişi olan yani devlet olarak çok güçlü bir devlet geleneği olan insanlar. Örnek Bizanslılar, Roma, örnek İranlılar. Yani bu ikisi de insanlık tarihi boyunca hep devlet olmuş, bir devlet kültürü, bir yönetim kültürü olan ülkeler ki hala da farkındaysanız öyle. Biri Avrupa'yı temsil ediyor, birini İran e, temsil ediyor. Hala bir devlet gelenekleri var bu ülkelerin 1400 sene geçmesine rağmen üzerinden. Şimdi bunlar İslam topraklarının egemenliği altına girmişler ama bunu istemiyorlar. Yani öyle çok hoşnut olmuş oldukları bir durum değil bu bir kenara koyun. Bu birinci sebep. Yani topraklar genişlemiş, birileri İslam dinine girmiş ve bu İslam dinine giren insanlar zorla İslam dinine girmiş. Bunun intikamını almak istiyorlar. Peki en tehlikeli olan ne onu söyleyelim. Ve bunlar Müslümanların kuvvetli olduğu bölgelerde değil, Müslümanların azınlıkta olduğu bölgelerde yaşıyorlar. Yani istedikleri gibi planlar. Mekke'de bir adam dilediği gibi plan yapamaz. Medine'de bir adam dilediği gibi plan yapamaz ama adam İran'da, adam işte bilmem, yani Şam'da dilediği gibi plan proje yapabilir. Çünkü orada Müslümanlar azınlıkta, dili bilen, siyaseti bilen Müslümanlar azınlıkta, kafirler ise veya Müslümanmış gibi görünenler ise çoğunlukta. Bu birinci sebep. İkinci sebep, Osman radiyallahu anh'ın döneminde vali olarak atamış olduğu insanların insanlara yaptığı zulümler. Yani Osman radiyallahu anh, Genelde Ümeyye oğullarını kullandı. Şimdi Ümeyye oğullarını kullanması onun eleştirildiği konulardan bir tanesi ama bu yanlış. Yani şimdi mesela diyelim ki ben halife oldum. Benim akrabalarım siyasetten daha iyi anlıyor, onları kullanacağım. Yani e, siyasetten anlamayan adamı getirip oraya geçirmek yerine esas olan Müslümanların maslahatıdır. E bu adamlar yönetici bir aile. Yalnız Osman radıyallahu anh gözetemediği bir problem var. O da şu bunlar hep sonradan İslam'a girmiş. Birinci sahabeler gibi sınıfından olmayan insanlar, müslümanlar evet belki iyi müslümanlar fakat sahabe gibi yöneticiliğin onların ayağını kaydıracağı kadar imanları kuvvetlenmemiş. Olur da yöneticiliğe geldikleri zaman yöneticilik o fıtratlarındaki kötü hasretleri tekrardan öne çıkarır ve insanlara zulmetmeye başlarlar. İşte burayı şey yapamamış Osman radıyallahu anh, kestirememiş. Öyle de olmuş. Yani İslam topraklarında Osman radıyallahu anh'ın atadığı valilerde rahatsızlıklar başlamışlar, yani insanlar konuşuyorlar. Zaten en büyük fitne nedir? Mesela hatırlarsanız Menheş'te demiştik münafıklar her zaman yönetim kadrosu etrafında e, propaganda yaparlar. Çünkü yönetim kadrosu insanların gözünden düştü mü sistem çökmüştür zaten. E burada da yöneticiler zaten problemli olduğu için yani da gerek yok zaten yönetici problemli adama zulmediyor sıkıntı veriyor insanlara birileri başlamışlar bunu konuşmaya ikinci şey geldi mi ikinci seçenek yani ikinci madde Osman radiyallahu döneminde 3 Osman radiyallahu anh'ın yumuşak tutumu yani Ebubekir Bekir radiyallahu Ömer radiyallahu anh'taki o kararlılık ve o sertlik Osman radiyallahu anh'ta yok niye? iki sebepten dolayı Birincisi Osman radıyallahu anh'ın fıtrat olarak çok halim bir adam. Öyle vurmaya, attırmaya, ceza uygulamaya çok müsait bir adam değil. İkincisi peygamberimiz zaten ona şehit olacağını bildirmiş. O da diyor ki sahabelere ileride o fitneler yaşandığında ben benden dolayı Müslüman kanının dökülmesini istemem. Yani zaten ben öleceğim. Zaten bu hilafet düşecek ben bunu biliyorum. Allah Resulü bunu bana haber vermiş. Bire bile bile benim yüzümden kan dökülmesini istemem diyerek de kan dökmemiş. Şimdi biz önceki derste ne anlattık? Bazı insanlar vardır merhamet dilinden anlar, bazı insanlar vardır gazap dilinden, katılık dilinden anlar. İşte Osman radiyallahu anh o katılığı göstermeyince katılıktan anlayan adamlar da azmışlar tabi de Asıl mesele ise şu, sahabenin dilinden birileri mektuplar yazıyor ve bu mektupları beldelere gönderiyor. Yani mesela düşünün siz Mısır'da yaşıyorsunuz, size bir Ayşe radiyallahu anhın dilinden bir mektup geliyor. İşte Osman bütün akrabalarını yönetime geçirdi. Akrabaları, peygamberin kadınları da olmak üzere bütün artık bizlere zulmediyorlar. Biz perişan vaziyetteyiz ey Müslümanlar bizi kurtarın. E şimdi sen Mısır'daki bir Müslüman olarak ne yapacaksın? Yani peygamberin kanımı sana mektup yollamış. Gel beni kurtar diyor. İslam aleminin dört bir tarafında bu tip mektuplar yayılmaya başladı. Ve bu mektuplar bu mektupları kim yazdırıyor tabi? Abdullah i̇bn Sebe ismini duydunuz değil mi? Abdullah i̇bn Sebe Yemenli bir Yahudi. Abdullah ibn Sebe, Yemenli bir Yahudi. Bu İslam'a girmiş gibi görünüyor. Fakat İslam'a girmemiş ve Müslümanlara zarar vermeye çalışan bir adam. Doğru mu? Ve bu adam valilerin şeylerini, problemlerini, sahabenin dilinden mektupları yazıp yazıp sağa sola gönderiyor. Son bir mesele ise şimdi Peygamberimizin bir hadisi var ya. Nefsimi elinde bulunduran Allah'a yemin olsun ki hiçbir zaman yoktur ki her gelen bir öncekinden daha şerlidir. Şimdi Ebubekir radıyallahu anh dönemi, Ömer radıyallahu anh dönemi, Osman radıyallahu anh dönemi. Demek ki Osman radıyallahu anh dönemi bunlara göre bir daha daha kötü olan şeyler var. Yani bir de İslam toplumuna yeni insanlar girmiş, bunlar kendi kültürünü İslam'a sokmuş, bunlar henüz içkiyi bırakamamış, bunlar henüz fuhuştur, zinadır, bu tip şeyleri bırakamamış, faizi vesaire bırakamamış. Açıktan yapamıyor ama gizliden gizliye yapıyor. Yani biri İslam toplumunu eleştirmek istese, eleştirecek çok münkar var İslam toplumunda. Bu da Osman radıyallahu an için ne? Bir problem. İşte bu saiklerle dört bir taraftan yola çıkan ve hacca gelme niyetiyle gelen ve yolda birbirini diyoruz ya cemaat içerisindeki cemaat İslam toplumuna vurulmuş en büyük darbedir. Çünkü bu bir nifak oluşumudur. İster iyi niyetli olsun, ister kötü niyetli olsun. Bu birbirini yolda gaza getiren mektuplarla gaza gelen insanlar ve her duyduğu yerine aktaran insanlar, emniyete, korkuya dair haberleri yayan insanlar böylece Medine'nin kapısına kadar geldiler. Ne istiyorlar? Osman'ı yönetimden almak istiyoruz diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani İslam tarihinde sahabenin o izzetli döneminde birileri halife değiştirmenin peşine düşmüşler. Yani bizim günümüzdeki darbeciler nasıl diyelim güçlerini göstermek için istemedikleri başbakanı bunu indireceğiz, yerine başkasını getireceğiz diyorlar. E, parlamentoda onlara itaat etmediği de darbe yapıyorlar ya. Aynen. Halifeyi indireceksiniz. Onun yerine başkasını atayacaksınız e, diyorlar. Tabi sahabe kesinlikle buna müsaade etmiyor. Osman radiyallahu anh'ın etrafında hemen çember oluşturuyorlar. Bırak bunları öldürelim. Bırak bunlarla savaşalım. Diyorum ya Ebu Bekir radiyallahu anh olduğunu düşünün. Ömer radıyallahu anh olduğunu düşünün. Zaten kimsenin böyle bir soru sormasına gerek yok. Yani tabiri caizse orada bir kıym yapılır. Fakat Osman radıyallahu anh yok öyle. Ben la ilahe illallah diyen namaz kılan Müslüman karnını dökemem diye. Sahabe bunlarla anlaşıyor, bunları püskürtüyor, bunlar gidiyorlar. Fakat gitmiyorlar. Gidiyor gibi görünüyorlar. Fakat gitmiyorlar. Bir sabah namazı vaktinde Osman radıyallahu anh'ın evin etrafını çeviriyorlar. Artık muhasara fiili olarak başlamış oluyor. Sahabe geliyor, ey Osman bunlarla savaşalım, bunları öldürelim. Ben emirsem diyor, bana itaat etmek zorundaysanız diyor, bu işe karışmayacaksınız diye. Velhasıl bu olay neyle neticeleniyor? Osman radıyallahu anh'ın bir gün artık evini... Önce suyu kesiyorlar, yemeği kesiyorlar. Vesaire vesaire onu perişan ediyorlar evin içinde zaten. Daha sonra evin içerisine girip Osman radıyallahu anh'ı orada şehit ediyorlar. Osman radıyallahu anh şehit olunca sahabe kendi arasında ittifakla... Diyorlar ki halife seçelim. Ali Radıyallahu anh'ı seçiyorlar. Ali Radıyallahu anh'ın başa geldi. Seçildi. Birileri diyorlar ki şimdi gruplara anlatacağım. Yani ayrılan ve fırkalara bölünen grupları anlatacağım. Ey Ali diyorlar. Kısas İslam dininde vaciptir. Bakın yerinde söylenmeyen iyi lafın Müslümanların başına ne gailerler açtığına dikkat edin. Hani biraz önce bir mesele anlattık ya bir önceki derste. E, halifeye itaat konusunda her helal el haram değildir mesela Mutlak olacak, göreceli olmayacak yani. Çünkü raiye olan insanlar maslahatı, mevseleti bazen kestiremeyebilirler. Bu olay bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Kısas farz mıdır? Farzdır. Kütübe aleykumul kısas. Kısas size farz vardır. diyor Allah. Osman radiyallahu an mazlum olarak şehit edilmiş midir? Edilmiştir. Bunun katillerini getireceksin diyorlar. Katillerini getireceksin ve bunu Medine'de şey yapacaksın. E hadi uğrayacağız. Ali radıyallahu anh'ın siyasetine bakın. Ali radıyallahu anh kimdir? Çocukluğundan beri peygamberimizin dizinin dibinde yetişmiş ve yönetim siyasetini önce peygamberden sonra Ebubekir ve Ömer radıyallahu ah döneminden en güzel şekilde öğrenmiş sahabelerden bir tanesidir. Diyor ki: "Elbette ki ben Osman'ın katillerini getireceğim." Fakat problem var diyor. Dikkat edin. Bir, Kimin öldürdüğünü net olarak bilmiyoruz. Yani bunlar karışık insanlar toplandılar, geldiler. Bizim önce bir tahkikat yapmamız lazım. Biz şimdi herkese birden saldıramayacağımıza göre iki İslam toplumunda bir rahatsızlık var. Bakın siz de fark ediyorsanız Ömer radıyallahu anh döneminden gelen alttan alta bir kaynama var, bir fitne var. Yani görünmüyor ama müdahale ettirme açığa çıkıyor, Müslümanlara zarar veriyor, bekleyin diyor. Önce bir istikrarı sağlayayım, Bekir radıyallahu Bekir'in mantığı. Önce istikrarı sağlayayım. Yani herkes İslam hilafetine bir boyun büksün. Ondan sonra meselelerimizi konuşalım. Hani Ebu Bekir de öyle yapmıştı ya, pazarlık yok. Önce herkes burnunu sürte sürte yönetime boyun bükecek. Ondan sonra oturup anlaşma yapacağız diye. Bu şekilde davranalım mı? Yok. Muaviye radıyallahu anh Şam'dan tuturuyor. Sen Osman'ın katillerini getirmezsen biz de senin onlara yardım ettiğine inanacağız. Hani o Şam'da Şam'ın zaten valisi. Zaten siz nasıl Medine'de Osman'ı koruyamadınız? İddia bu. Hani sizin de mi parmağınız var? Ee, bu işin içerisinde diye. Ne oldu şimdi? Birinci cenah hayırlıdır. Osmanlı ve Muaviya radiyallahu anh ve Muaviya radiyallahu anh'ın taraftarları. Bu birinci grup. Bunlar nereden? Şam'da. Şam nereden, nereden fethedilmiş? Kimlerin elinden alınmış? Dikkat edin buralara bak. Kimlerden alınmış? Romalılardan alınmış. Bizanslılardan alınmış. Doğru mu? Yani orada İslam devletini istemeyen ve alttan alta fitne çıkarıp kaynatan Müslümanlara, galeyana getiren tipler var. anlayacağınız Bu birinci cenah oldu mu? Oldu. İkinci Cenab Ayşe annemiz Talha ve Zübeyir. Ey Ali, Osman'ın katillerini bulmazsan bu İslam'ın zayıflığıdır, bu İslam'ın şuyudur, bu İslam'ın buyudur diye onlar da oldu mu bir Cenab? Ali Ayşe annemiz Talha ve Zübeyir sahabeden. Üçüncü cenah kim? Ali radıyallahu anh. Yani az olan yönetime bağlı kalmaktır. Biz halifeye iddiaat etmek zorundayız. Halife ne derse biz onu yapacağız diyenler. Kaçıncı cenah oldu bunlar? Üçüncü cenah. Dördüncü kim? En problem olan bir de hariciler çıktı. Bir de kim çıktı? Bir de hariciler çıktı. Yani Ali radıyallahu anh'ın taraftarları olan fakat Ali radıyallahu anh'ın karşı tarafla ilişkilerini bir türlü hazmedemeyip işte bir hakem meselesinden dolayı sen nasıl Allah'ın dininde hakem tayin edersin? İki, biz bunlarla niye savaşıyoruz? Bunlar Müslümansa, Müslümanla savaşmak küfürdür. Bunlar kafirse niye bunların malını almıyorsun? Sen Allah'ın bize helal kıldığını, kadınlarını niye cariye almıyoruz diye. Bu sebeplerden dolayı Ali radiyallahu anh şey yaptılar, itiraz ettiler. Oldu mu şimdi size bir devlet dört baş? Bir tane devlet var. Silahlanmış dört tane şey var. Silahlanmış dört tane maşo. Bir e tane bu neye sebebiyet verdi? Ali radiyallahu anh ile önce şeyler savaştı. Basra'da Ayşe annemiz Tabha ve Zübeyir. Bu savaşın adı ne? Cevel Savaşı. Değil mi? Ayşe annemizin devesinin etrafında döndüğü için böyle denmiş. Tabi asıl olun sahih tarih kaynaklarına göre normalde kendi aralarında ne yaptılar? Anlaştılar. Yani ittifak ettiler fakat gece demek ki bak o fitne çalışıyor. Yani o mektupları yazanlar, onlar orduların içinde sessiz sakin bekliyorlar. Akşam onlardan birilerini öldürdüler, bunlardan da birilerini öldürdüler. E tabi doğal olarak iki ordu birbirine girdi. Talha ile Zübeyli de şehit oldu beraberinde. Tabi kim öldürmüş oldu Talha'yı Zübeyli? Ali radıyallahu anh'ın taraftarları öldürmüş oldu maalesef. Öyle olmasa bile, Ali radıyallahu anh buna rıza göstermese bile bu birinci savaş. iki bu sefer sıfır savaşı çıktı. O kimin arasında oldu? Muaviye radıyallahu anhla, Ali radıyallahu anhla arasında oldu. Sebep zaten belliydi. Üçüncü savaş kimin arasında oldu? Nehrawanda, Ali radıyallahu anhla, hariciler arasında oldu. Dağlarla İslam ülkesi üç parçaya bölündü. Şam, Şam devleti, Muaviye radıyallahu anh devleti, Ali radıyallahu anh'ın kalafetin merkezini Kufe'ye taşıdı. İkinci Kufe şeyi, Kufa devleti. Üçüncü olarak kim kaldı? Gerilla yani dediğimiz çete. Kariciler çetesi kaldı. Bir de çete var. İslam'da iki devletin de başına bela olan, iki toplumun da başına bela olan bir de çete var. Şimdi bizim e, bu olaylarda peki tarafların hepsi kim? Karicileri bir kenara bırakırsanız tarafların hepsi sahabe, Müslüman, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı veya Kur'an övgüsüne mazhar olmuş olan insanlar bu babı Ehli sünnetin yani sahabelere olan sorumluluklarımızı e, akide kitaplarına almalarının iki tane nedeni var. Yani bu meseleyi anladıktan sonra giriş kısmının iki tane sebebi var. Bunlardan birincisi bu ihtilaflarda sahabeyi tekfir eden veya sahabenin fasık olduğuna inanan insanlara karşı Kur'an'ın ve sünnetin öngörmüş olduğu itikadı ön plana çıkarmak için. Sahabenin bütününü istisnasız tekfir eden hariciler, sahabe hakkında ihtilafa düşenler ise mutezile ve e, şialar. Mutezile sahabenin e, durumunu anlatırken onların genelde kufru, işte bu şey diyorlar ya menzile beynel menzileti. Bunu işte o dönemin insanları için söylüyorlar. Ne demek menzile beynel menziletin? Dünyadaki hükümlerini bilmeyiz. Fakat ahirette ebedi ateşte kalacaklar e, diye. Şia ise kısım kısım rafiziler var. 3-4 tane sahabe dışında hepsini tekfir edenler. Hepsinin fasık olduğuna inananlar. Bir kısmının kafir, bir kısmının Müslüman olduğuna inananlar. Bir de bunlar var. Bunlar fırkalar. Ehli sünnet bunların inancına muhalif olarak kendi inancını ortaya koyabilmek için kendi itikadını yani sahabe hakkındaki itikadını itikat kitaplarını almış. Bu birinci sebep. İkinci sebep şu. Ehli sünnet bu yani konunun içerisine gelecek inşallah ee, sahabe hakkında yapılan konuşmaların aslında din hakkında yapılan konuşmalar olduğunu düşünmüş nasıl? Hani Ebu meşhur bir sözü vardı. Diyordu ki sen sahabe hakkında konuşan birini görürsen onun zındık olduğundan emin ol çünkü nakil hakkında konuşan adam nakil hakkında konuşuyordur aslında. Yani nakledici nakil olan nakledici hakkında konuşan aslında nakilden konuşuyordur. Kitabı ve sünneti bize kim nakletti? Nakledici kim? Nakledici. Sahabe nakil kitabı ve sünnet. Nakleden kafirse, nakleden fasıksa, nakleden dünyalık şarlar için adam öldürecek kadar gözü dönmüş bir adamsa, naklediğini doğruluğunda nasıl emin olacağız? Mümkün değil. Zındıklar, kitaba ve sünnete laf söyleyemeyince, kitabı ve sünneti nakleden sahabeye söz söylemek suretiyle aslında kitaba ve sünnete dil uzattılar. Ehli sünnet bunun farkına vardığı anda, bu bu meselelere bakış açısını düzenledi, bunları iltikat haline getirdi ve Müslümanların önüne koymuş oldu. İkinci sebep ney? İkinci sebep bu. Üçüncü sebep ney? Birinci sebebe bağlı olarak söyleyebileceğimiz, Allah Azze ve Celle Kuran Kerim'de sahabeye karşı bir takım sorumluluklar yüklemiş bu ümmete. Onların işlerinden dersin içerisinde göreceğiz. Bu sorumluluklar kitapta ve sünnete mevcut. Birileri de sahabeyle ilgili dedi ki eleştiride bulunuyor, tekfir ediyor, fasık diyor. Ehli sünnet hem onların o saldırılarını def etmek için hem de ümmete, sahabeye karşı sorumluluklarını hatırlatmak için bu meseleleri itikat kitaplarının içerisine alınır. Tamam. Bu girişle ilgili anlaşılmayan, anlatamadığım veya sormak istediğimiz bir şey var mı girişle alakalı? Yok. Okuyalım o zaman. Okuyalım ve sünneti ve cemâti, ve Seleh-i Sâlih'in akidesi, sahabe akınlar, hedime-i ve hilafet akınlar ve hukukuna kulluk. Bu usul i Akide-i Seleh-i Sâlih'i, Seleh-i Sâlih'in akidesinin üsullerindendir her sönneti ve cemaati. Humbu Ashab-ı Resul-i Resulü'l-Lahi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabine sevmek ve selamet-i Onların kalplerinin selamette olduk. Tamam. Ve sinnet-i übeddillerinin onlara yönelik kalplerinin ve dillerinin selametli olması ve Allah Resulü'nün ashabını sevmeleri ehli sünnetin akidesindendir. Deyen <gülüyor> çünkü onlar kanu ekme ekme imanen ve ihsanen. Olmaz. Dianhum çünkü onlar <gülüyor> kanu ekmelen nasi. Onlar ekmelen nasi insanların en kemalleriydiler. İman ve iman ve ihsan yönünden insanların en kemali olanlardılar ve azan aqım taat ve cihad ta olarak da insanların en büyük olanlarıdır. Allah azze ve hadi ihtal allah ve onları seçti ve onları seçti. Şofbe Tevbihi sallallahu aleyhi ve sellem, arkadaş olarak da onları seçti. Ve imtazu ayrıldılar bir şeyin öyle bir şey ile deme statya büyük ihtimalde onu idrak etmeye Onlardan sonra gelenlerden kimse yani onların idrak ettiği şeyi, onların yaptığı şeyi idrak etmeye gücü Bunun ile sabdo onlardan oldular. yüceliği ne kadar yükselse de onların ücretledikleri şeyi ona Ele Ele, ve huş, Ele, ve ala ve huş'ala ve o da Peygamber aleyhisselamın görme peygamberler aleyhisselamın görmeleri Görmeyle şereflenmeleridir. Görme ile ve ve onunla beraber yaşamalarıdır. Onunla muahşeret etmeleridir. Ve sahabel kiramun kulluhum ulûl-sahabe-i kiram ise ve Allah'ın ve Rasulünün onları tadil etmesi yine hepsi adalettedir. Uhum onlar evliyaullahi Allah'ın velileridirler, Allah'ın dostlarıdırlar. Vassfiya Uhum ve Allah'ın cennetinden seçtikleri dinler. Vahhiratu. Evet. Vahhiratu min kahrihi ve yaratıkların içerisinde seçtikleri dinler. En hayırlılarından ve seçtiklerinden dinler, değil mi? ve bu ümmetin en faziletli ümmeti bu ümmetin peygamberinden sonra bu ümmetin en faziletli faziletleridirler. Alem itlafi mutlak olaraktan. Allahu Teala Allahu Teala dedi ki: "Es-sabiqun el-evvelun min hadzihin vel ve olanlar." Allah anhum ve raditu anhum. Allahu ladderun Allah razı olmuştur. Gaatun min cennetin tecrih tahta helharlar katlarında elmaklar asan cennetler onlara hazırlamıştır. Halidine fiha ebeden ve abedi kalacaklardır. Ve alikel azim. Bu e, büyük bir kurtuluştur. Ve şehadetle tölenin onlara iman ile şahit şahitlik yapmak bu fadli faziletiyle Aslun kat'iyun kat'i bir asıldır. Ma'lumun evdînin darûreti dinde bilinmesi zarûlü olan kat'i bir asıldır. Ve muhabbetuhum dinun ve imanun kolay sevmek dindir, imandır. Ve doğduğum kufrun ve nifâhûn ve ara doğduğum Tamam. Şimdi sahabelerin arasında yaşanan problemleri görmek size. Yani orayı bu konunun başında anlattığımı bir kenara bırakıraktan net bir şekilde şunu söyleyebiliriz. Diyebiliriz ki Allah Azze ve Celle sahabeyi birey birey tezkiye etmiştir. Toplum olarak tezkiye etmiştir. Zaman olarak tezkiye etmiştir. Yani bir varlığın başka bir varlığı övmesinin en üst seviyesi sahabe için geçerlidir. Ve bu varlık Allah Azze ve Celle'dir en yüce olandır. Sahabe Allah tarafından hem fert fert tezkiye edilmişler, hem toplum olarak tezkiye edilmişler, hem de zaman olarak tezkiye edilmişler. Üç açıdan tezkiye edilmişler. Fert fert nasıl tezkiye edilmişler? Bir, Allah azze ve celle onları Peygamber aleyhisselatu vesselama sahabe olma şerefiyle şereflendirmiştir. Onu görmek, onunla beraber olmak, ona ensar olma şerefine nail olmuşlardır. Doğru mu? İşlerinden birçoğunu Allah ve Resulü isim isim dünyadayken cennetle müjdelemiştir onların hayırlı ensar olduğuna dair şahitlikte bulunmuştur. Ebu Bekir fil jenna, Ömer fil jenna, Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir ve benzeri mesela. Toplumsal olarak Allah azze ve celle onları nasıl tezkiye etmiştir? وَالْسَابِقُونَ الْاوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِيَحْسَانٍ رَضِيَ anhum عَنْهُمْ وَرَضُوَ Yani Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Doğru mu? Ee, zaman olarak nasıl onları teskil etmiştir? Hayır onlar siqarni, Sümmelazîne İnsanların en hayırlıları benim zamanımdır. Sonra onlardan bir sonra gelenler, sonra onlardan bir sonra gelenler. Doğru mu? Şimdi bu üç tane e, teskil etme şekli sahabe için geçerli. Allah Azze ve Celle onları teskil etti ve Allah onların aralarında çıkacak problemleri biliyordu. Allah Azze ve Celle onların arasında bu kavgaların, bu sıkıntıların yaşanacağını biliyordu. Bunu bir kenara bırakın. Onlar da bunu biliyorlardı. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara haber vermişti. <gülüyor> Benden sonra sizden kim yaşarsa çokça ihtilaflar görecektir. Doğru mu? Bunları zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onlara bizzat haber vermişti sahabelerine. Buna rağmen yani Allah ve Resulü bu yaşanacakları haber vermesine rağmen ama yine de Allah onlar için o tezkiyesini bozmadı. Peygamber onlardan razı bir şekilde vefat etti ve rızası onlar için devam etti. Ehli sünnetin sahabeyle ilgili tutumunda burası çok önemli. Yani Allah'ın biliyor olmasına rağmen kayıtlı değil mutlak onları tezkiye etmesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kendi haber vermesine rağmen onlardan razı bir şekilde vefat ederekten dünyadan ayrılması yaşanan olayların demek ki onların Allah katındaki derecesine etki etmediğine itikad etmişler ve bütün asıllarını da bunun üzerine bina etmişler tamam? burası bizim için çok önemli peki sahabeye karşı bizim sorumluluklarımız nelerdir sırayla sayalım inşallah birincisi sahabeye karşı ümmetin sorumluluğu sahabeyi sevmektir sevgi niye? Çünkü e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam yani Allah Azze ve Celle Allah'ın onları sevdiğini, onların da Allah'ı sevdiğini bize bildirmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Yuhib ve ne? Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. İslam'da sevgi ne için ne üzerine binadır? Allah sevgisi üzerine binadır. Biz ne diyoruz? Aulakuhur imani, al hubu fil lahi ve al İmanın en sağlam kulpu Allah için sevmek, Allah için bozuk etmektir. Bir insan Allah'ı seviyorsa beraberinde Allah'ın sevdiklerini ve Allah'ın da Allah'ı da sevenlerini sevmek zorundadır. Doğru mu? Öyleyse Allah sahabeyi seviyorsa ve bu sevgisini Kur'an olarak bize indirmişse bizim de sahabeyi sevmemiz gerekiyor. Birincisi bu. Ve Peygamber Aleyhissalatu Vesselam başka bir hadiste sahabeye diyor ki mesela Ali radıyallahu anha ve Ensar'a bunu söylüyor. Aynı hem Ali hem Ensar'a la yuhibbuke illa mu'minun. Seni ancak mümin sever sana ancak münafık olan insan buğz eder. Şimdi sağlamasını yaptık mı bu esasın? Yani onları sevmek Müslümanların üzerine vaciptir ve bu imanın bir gereğidir. Hani biri diyebilir belki bu teşviktir sadece. Öyle çok imanın aslı gibi bir mesele değildir diyebilir. Hayır. Çünkü Peygamberimiz onları sevmenin iman, onlara buğz etmenin nifak olduğunu hem ensar için söylüyor bunu hem de Ali radıyallahu anh'ın şahsında bunu söylüyor. Bu birincisi. İki Sahabe bizim için kendilerine tabi olunması gereken ve kendilerine tabi olduğumuzda e, dini anlamada ölçü olarak kabul etmemiz gereken esastır. Öyle mi? Çünkü Allah bunu telakki ve istidam menhecinde zaten tafsilatla anlattık. Yani neden dolayı sahabenin fehmiyle, selefin fehmiyle bu dini anlamak zorundayız diye. Çünkü dedi ki her türlü yazılı metin, her türlü yazılı söz insanların tabiatları, kültürleri, seviyelerine göre farklı anlaşılabilir. Onun için kaynakta birlik olduğu gibi anlayışta da bir ölçü olması lazım. Yani her insan her meseleyi farklı anlıyor. İşte Allah bu şerefi kime nasip etmiş? Bu şerefi birinci dereceden sahabeye nasip etmiş. Şimdi Allah kendilerinden razı olmasa, Allah onların dininden, yaşayıştan, anlayışından razı olmasa onları bize ölçü kılması düşünülebilir mi? Düşünülemez. Ki hemen bize vermiş olduğu ayette zaten sahabeyi tek övmüyor Allah. Beraberinde onlara ihsan üzere tabi olanlar. Yani değiştirmeden onlardan bulduklarına, buldukları gibi tabi olanların da yine Allah'ın rızasına ve hazırladığı cennetlere mazhar olduğunu söylüyor Allah Azze ve Celle. Bu ikincisi ve bu çok büyük bir şerefa. Yani düşünün Allah Azze ve Celle sizi sizden sonra gelecek bütün nesillerin anlayışlarına ölçü ölçü kılıyor. Yani bundan daha büyük bir şeref olamaz bir topluluk için. Zaten İbn Mesud da bunu söylüyor. Yani sahabe de bunu çok iyi anlamış. Diyor ki Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın sahabesine tabi olmayla ilgili Mekke'nümküm mustennen felyestenni bimen kademata. Sizden kim birilerine tabi olacaksa ölen insanlara tabi olsun. Sahabeyi kastediyor Niye? Feinna el hayye la tu'menu dili olanın fitneden emin olmaz Sonra Başlıyor sahabeyi Öme. Onlar insanların kalbi yönünden en eberruhum kulüben ve amakuhum ilmen. Onlar kalpleri en temiz olan, ilimleri en derin olan insanlardı. Allah iktarahumullahu lisuhbeti nebiyihi. Allah azze ve celle onları peygamberin sahabeliğine seçti. Yani bu sıradan bir tevafuk değildir. Yani Allah bu insanların peygambere sahabe olmasını diledi. Demek ki bu insanlar dini bozmadan kendilerinden sonraki nesillere aktaracak emaneti ve adaleti kendinde bulunduruyorlardı. Tamam? Bu da İbn-i Mesud'un Bu sahabeye karşı ikinci sorumluluğumuz. Üçüncü sorumluluğumuz ise ki sanki bunu Peygamber aleyhissalatü vesselam bize bildiriyor. Yani arada ihtilaflar olacağını, problemler olacağını sakın ha onlara söyleyin diyor. Yani onlar hakkında kötü konuşmayı hemen bir sayfa çevirin kitabınızda. Arkada bir tane hadis var. Allahe Allahe fî ashabî la tettehiduhum gharadan ba'dî Yani aman ha dikkat edin. Benim sahabemi benden sonra amaç hedef haline getirmeyin. Fe men habbehun fe bi hubbi habbehum ve Onları seven beni sevdiğinden onları sevmiştir. Onlara boğz eden bana boğz ettiğinden onlara boğz etmiştir. Ve azahum fakat azani. Onlara eziyet eden muhakkak ki bana eziyet etmiştir. Ve azani, fakat az Allah'a, Bana eziyet eden de Allah'a eziyet etmiştir. Ve az Allah'a kim de Allah'a eziyet ederse Allah'ın onu çekip alması yani helak etmesi manasında söylüyor an meselesidir. Yani neredeyse Allah azze ve celle onu çekip alır. Demek ki ne olursa olsun sahabeyi bir hedef tahtası haline getirip onlara sövmek onlar hakkında konuşmak Peygamber tarafından nehyedirmiştir. Niye? Çünkü onlara eziyet eden Peygamber aleyhissalatu vesselama peygambere eziyet eden Allah azze ve celle eziyet edilmiştir. Bunlar hepsi hepsini böyle topladığımız zaman ehli sünnetin sahabeye yönelik koy, koymuş olduğu bütün kurallar bu asıl üzerinde kuruludur. Yani Allah ve Resulü olacakları bilmesine rağmen Onlara eziyet edilmesini, hedef taktası haline gelmesini, onlara sövülmesini La tesubbu ashabi diyor mesela Peygamberimiz. Benim sahabeme söylemeyiniz e diye. Bunlara rağmen bunu söylemesi demek ki onların bu yaptıkları içtihat hatasıdır. Allah katında affamazhardır. Ondan dolayı Allah azze ve celle onları bunlarla yargılamamıştır. O mutlak tezkiye onlar hakkında daha sonra da geçerlidir. Burayı anlamamız bizim için çok önemli. Tamam Burala ilgili buraya kadar anlaşılmayan veya sormak istediğimiz bir şey var mı? Şu kısma kadar anlaşılmayan en sünnetin asli ile alakalı? Yok. Tamam. Nereye geldik? Burayı da okuyalım istese cenab bu benim okuduğum hadisten sonrasında. ve kullu men ra Rasulullah ne ya. Ve kullu men Rasulullah sallallahu ve sellem ve ameni bi veqalaru ve ve ve Sükbetu. bu seneden veleyim saberi bir senede unsa, avşeran veya tabir ayda unsa, aviyaman veya gün saat unsa. Veleyi içecek unsa. Veleyi içecek unsa. Veleyi içecek unsa. Veleyi içecek unsa. Veleyi içecek unsa. Veleyi içecek unsa ölçü alacağız ve onlara eziyet etmeyeceğiz. Sorumluluklarımız bunlar. Peki sahabe kimdir? Yani bu sefer böyle bir şey geliyor. Sahabeyi tanımlama ihtiyacı hissetmiş. ehl sünnet. Sahabe kimdir demiş. Bu tanım, sahabe ehl sünnet içerisinde en racih olan tanımdır. Kullu men raa Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme mu'minen ve ma ta'la zâlikem. Tabi bunu bize işte sonradan gelenler değiştirmiş, el-mustalahül hadislerini hatırlarsanız demişler ki Kullu men lakiye. Yani ra'a dediğinde körler çıkıyor ya işin içinden. hani kör adam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı görmediği için tanım daha kapsayıcı olsun diye o ra'a kısmını lakiye diyen kim Peygamberle mümin olarak karşılaşmışsa ve o iman üzerine de vefat etmişse o sahabenin. Şimdi burada ben bir ayrım yapacağım, buraya dikkat edelim. Şimdi bazılarının ehli sünnetin bu yaklaşımına bir eleştirisi var. Diyorlar ki siz önce sahabeye karşı sorumlulukları zikrediyorsunuz. Ondan sonra sahabeye karşı, sahabeye öyle bir tanım yapıyorsunuz ki herkesi sahabenin içerisine dahil etmiş oluyorsunuz. Yani hiç İslam için bir şey yapmadığı halde bazı insanların bu kadar meziyete sahip olması, bu kadar ayrıcalığa sahip olması bu doğru değil diyorlar. Şimdi bakın ehli sünnetin sahabeyi tanımlaması ile Sahabeye karşı sorumluluklarda kastettiği birbirinden farklı insanlar. Lugat olaraktan peygamberimizle mümin olarak karşılaşıp bunun üzerine can verenler hepsi sahabedir. Fakat o sevgilerinin iman olduğu, kendilerinin ölçü olduğu, asla haklarında konuşulmaması gereken insanlara gelince bunlar peygamberi gören ve onun dinine ensarlık yapan insanlardır. Yoksa biz biliyoruz mesela bedevilerin içerisinde Allah Teala diye ve قال الاعراب امننا. İman Arabiler var. iman etmediğiniz siz İslam oldunuz. Her iman size kalplerinize girmedi. Doğru min al Sizin taraflarınızda Medine'de münafıklar var. a'rabu ve nifakan ve ajdaru alla ma ala Arabiler içerisinde çok kafir aşırı kafir olan Allah'ın Peygamber'e indirdiği hiç bir haddi hududu bilmeyen insanlar var ama bunlar zahiren müslüman gibi duruyorlar. Ve minen nasi men ala harfin. İnsanlardan bazısı tek bir yön üzere Allah'a kulluk eder. Fe in asabatu fe in asabatu fitne ve minen nasi ala harfin Hayır in asabahu fitne enqalaba ala geldi mi fitne geldi mi ayaklarının üzerine döner. Bunlar hepsi bu ayetlerde okuduklarım. Bunlar hepsi lügadan sahabedirler. Fakat sorumluluk açısından sahabe değildirler bunlar. Yani biz mesela şimdi şöyle mi diyeceğiz? Bir adam gelip mescidin ortasında işleyebilir. Niye? Sahabeden bir tanesi geldi mescidin ortasında işledi. Böyle mi söyleyeceğiz yani? Hayır. Yani bu insanlar lügat olaraktan sahabe olabilirler. Fakat dinde örnek alınma ve ölçü alınma bazından bunlar değildir. Kimleri kastediyoruz? O zaman alan daralıyor işte. O zaman sahabeliğinden yakinen emin olduğumuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında bulunan anlayışları ve yaşantılarıyla Allah tarafından onay alan insanları yani ümmetin tanıdığı, bildiği insanları kastediyoruz. Bu ayrımı güzelce yapalım yoksa bu haklı bir eleştiri gibi görünüyor hani İslam'a bile zarar vermiş, Hakıyla iman etmediği Allah ve Rasulü tarafından tescillenmiş insanların böyle ayrıcalıklara sahip olmasının ne anlamı var dendiğinde hem bunlar bize kitabı ve sünneti de nakletmemiş. Yani bunların da kitabı sünneti öğrenmemiş olan insanlar, biz diyoruz ki evet, lügat tanımıyla sorumluluklar birbirinden farklı olan şeyler, örnek alacaksak bu adlar alttığımız alanı kastediyoruz. Fakat sahabe lügat olarak diyeceksek, Peygamberimizle karşılaşan herkesi kastetmiş oluyoruz. Devam edelim. وَلَا <gülüyor> يَلْخُلُنْنَعَى ağaçın altından birer de sahabeden hiçbirisi ateşe girmez. Yarın kadıral Yüllallah olanlara dua onlardan, onlar da Allah'a Ve elfin ve bura Ve kanu min elfin ve Yanlış söylemiş Allah alam. Yani ve kanu min 100.400'müşlar yani 114.000'müşlar. Allahu alem. Hazreti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Gayret fulünnâle ahadul da'i'a Yani o zaman bu paragrafla ilgili şunu söyleyebiliriz. Ehli sünnet aynı zamanda Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın sahabe hakkında bildirmiş olduğu faziletlere de inanırlar. Mesela bu onlardan bir tanesi Rıdvan biatında bulunanların hiçbir tanesi ateşe girmeyecektir. Buna inanırız, değil mi? Başka Bedir'e katılmış olanların her birinin e, cennete gideceğine mesela inanırız. Niye Hatib bin bir balta olayında Peygamberimiz Hatib bin el-Yeber balta içindeydi. Allah Bedir'e baktı. "İ'melu ma şi'tum, faqad ghafartu lekum." yapın. Ben sizi affettim dedi mesela örnek veriyorum Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali Talha, Zübeyr, Ayşe ondan sonra işte Ukaşe ve benzeri peygamberimizin haklarında cennetle müjdelemiş olduğu sahabelerin hak faziletine bu şekilde ne yaparız? bu şekilde itikat ederiz tamam Tamam. burada duralım inşallah zaten zamanımızı doldurdum sorumuz varsa cevaplayalım, cevaplamaya çalışalım daha doğrusu. Yoksa dersi biter. Var mı sorumuz?